772. konu. Hazreti Ali'nin nimetin artışını şükre bağlaması. Hazreti Ali şöyle buyurmuştur: "Nimetin artışı şükre bağlıdır. Şükür arttıkça nimet de artar. Bu ikisi aynı ipte ve yan yana bulunmaktadırlar. Kuldan gelen şükür kopmadıkça Allah'tan gelen artış da kopmaz." Hazreti Ali şöyle buyurmuştur: "Allah Teala şükür kapısı açık bulunduğu müddetçe nimet ve rızıkları artırma kapısını kapamaz." Bunun gibi dua kapısı kapanmadığı sürece icabet kapısını, tevbe kapısı kapanmadığı sürece de mağfiret, bağışlama, kapısını kapamaz, size bu konularla ilgili bazı ayeti kerimeler okuyayım, Rabbiniz, bana dua edin, size icabet edeyim, buyurdu, mümin, 40 suresi 60, Rabbiniz size, eğer şükrederseniz elbette size, nimetimi, artıracağım, demişti, İbrahim, 14 suresi 7, beni anın ki ben de sizi anayım, bakara, 2 suresi 152, kim bir kötülük işler veya nefsine zulmeder, ondan sonra da Allah'tan af talebinde bulunursa, Allah'ı çok affedici ve merhametli olarak bulacaktır. Nisa, 4 suresi 110, Ebu Derda şöyle buyurmuştur, sabahladığımda ya da akşamladığımda halktan bana bir fenalık dokunmamışsa bunu Allah'tan gelen büyük bir nimet olarak kabul ediyorum. Ebu Derda şöyle diyor, Yeme içmeden başka yerlerde Allah'ın kendileri üzerinde bir nimeti olmadığını zannedenler kıt anlayışlı kişiler olup böyleleri her an azap içindedirler. Hz. Aişe şöyle buyuruyor. Temiz suyu kolaylıkla yutup yine kolaylıkla dışarı çıkaran hiç kimse yoktur ki onun üzerine şükür vacip olmasın. Hz. Ebu Bekir'in kızı Esma, oğlu Abdullah bin Zübeyir'in şehit edildiği gün, Hz. Peygamber'in kendisine vermiş olduğu bir şeyi kaybetmişti. Esma onu aramaya başladı, bulduğu zaman da oğlunun şehadetine rağmen sevinç içerisinde secdeye kapandı.